Merhaba. Yine bir Söz programında beraberiz. Bir önceki haftada ele almış olduğumuz önemli bir konuyu. Bugün farklı bir yönden tekrar ele alacağız. Türkiye'de 2006 yılından beri terörle mücadele yasasında yapılmış olan değişiklikle 18 yaşından küçük çocukların ağır ceza mahkemelerinde yargılanmalarının önü açıldı. Ve geçen bu iki yıllık sürede başta Diyarbakır olmak üzere çeşitli illerde gösterilere katılıp polise taş atmaktan yüzlerce çocuk yargılandı ve yargılanmaya devam ediyor. Programımızı kaydetmekte olduğumuz 5 Mart tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Mahkeme Salonu'nda akademisyenler ve sanatçılardan oluşan 265 kişinin kamuoyunu duyarlılığa davet ettiği bir basın toplantısı yapıldı. Toplantıya katılanlardan, oğlu Diyarbakır'da tutuklu yargılanmakta olan Sayın Arif Akkaya ve çocukların davalarını takip etmekte olan Sayın Meral Danış, bugünkü programımıza da konuk oldular. Meral Hanım hoş geldiniz. Ee, siz Diyarbakır'da yargılanan bazı çocukların avukatlığını yapıyorsunuz. Evet. Ee, i̇lk önce sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Şu an acaba kaç çocuk yargılama aşamasında hangi suçlardan yargılanıyorlar? Ne kadardır tutuklu bulunuyorlar? Ee, bu konularda bilgi var mı acaba? Şimdi bu konuda kesin bilgiler vermek mümkün değil. Ancak şunu ifade etmek mümkün. Yani yaptığımız araştırmalara göre 500'e yakın çocuk yargılanıyor. Evet. Bunların yarısından fazlası tutuklu vaziyette. Ee, hı hı. Yaşları 15'e kadar olup ayrıca 15-18 yaş arası çocuklarda mevcut Şimdi her gün e, çocuk, tutuklu çocuk sayısı, yargılanan çocuk sayısı artık azalabiliyor. Bu yüzden evet. kesin bir rakam veremiyorum. Ancak bunlar genellikle toplumsal gösterilerde yakalanan, hı hı. yani taş attığı iddiasıyla, slogan attığı iddiasıyla ya da işte e, basın açıklamalarına katılıp e, ne diyeyim aktif bir... Yani hani ne bileyim zafer işareti gibi çok farklı sebeplerle gözaltına alınıp tutuklanan çocuklar evet. örgüt üyeliğinden e, şey 2911 sayılı yasaya muhalefetten yani bu toplantıda gösterdiği müşteri yasası evet. ayrıca propaganda suçu ayrıca mukavemet suçu ayrıca kamu malına zarar vermek gibi birçok maddeden yargılanabiliyorlar ve hepsinin hakkında hemen hemen benzer davalar açıldı. Evet ve sürüyor davalar. <gülüyor> Devam ediyor evet. Peki, bu davalarda e, suç sayılan eylemle önerilen cezalar arasında ciddi bir oransızlık var. Evet. evet. E, hani çok basit görünebilecek bir eylem sebebiyle 20 yıl, 30 yılla yargılanan çocuklar var. Bu Hı -hı. neden acaba? Yani bu anlaşılır bir durum değil. E, neden kaynaklanıyor bu durum? Yani şimdi bir kere bu yargılamaların e, doğru yani en önemli nokta oluş işlemde iddia edilen suç ile verilmesi istenen ceza arasında ciddi bir, e, paradoks var orantısızlık var evet. yani sadece taş attığı iddia edildiği için ya da attığı için atması da olabilir çünkü sadece tutanaklarla da yargılanabiliyorlar 20 yılı 25 yılı aşkın cezalar istemiyor evet. yani bunun en önemli sebebi 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu hı hı. E, orada örgüt yediğiyle yardım yataklık suçları arasındaki ayrım ortadan kalktı Diğer bir sebebi e, terörle mücadele kanununda 2006 yılında bir değişiklik yapıldı. Ve 15-18 yaş arası çocuklar e, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanıp oradaki cezaları alabiliyorlar. Hı hı. E, diğer bir sebebi yargı ceza genel kurulunun 2008 yılında verdiği e, bir karar var ki çok tartışmalı bir karar. Bu karara göre çocuk ya da yetişkin fark etmiyor. Bu tip gösterilere giden herkes eğer örgütün bu konuda tırnak içinde çağrısı varsa evet. örgüt üyesi gibi kabul edilip ceza isteniyor. i̇steniyor. Özetle böyle ifade edebilirim. Evet. Peki diğer yandan çocuk koruma e, yasası var. Hı -hı. Çocuk Hakları Sözleşmesi Hı -hı. var ki hani sözleşmeler e, bildiğimiz kadarıyla bütün yasaların üstünde. Evet. E, bu durumda nasıl böyle bir şey yaşanabiliyor? Şimdi şöyle e, dediğiniz doğru yani Çocuk Hakları sözleşmesini Türkiye taraf. Evet. Çocuk Hakları Anayasası diye bilinen Birleşmiş Milletlerin e, sözleşmesi ve normal yani normal derken anayasal olarak çocuk sözleşmeler iç hukukun üstünde kabul edilir. Üstünde terimi teknik olarak kullanmak istemiyorum. Yani e, uluslararası sözleşmeler yine e, iptal davaları açamaz ve öncelikle onlar uygulanır. Bu sözleşmeye göre ayrıca iç hukukumuzda Çocuk Koruma Kanunu var. Evet. Çocuk Koruma Kanunu'na göre de ee, çocukların e, en son çare olarak tutuklanmaları gerekiyor. Suça sürüklenen ya da suça itilen ya da yargılanan çocuklar, nasıl nitelersek niteliyelim, kanunda ihtilaf halinde olan çocukların e, yargılamalarında çocukların yüksek yararı esas alınır. Hükmü hem sözleşmede hem kanunumuzda geçerli. Fakat buna rağmen e, uygulamada yani çocuğun yüksek yararı gözetilmediği gibi ...son tedbir olarak değil de ilk tedbir olarak yakalama ve tutuklama işlemi gerçekleştiriliyor. Yani hmm. aslında e, hukuka aykırı bir şekilde bu yargılamalar devam ediyor diyebilirim. Evet. Anayasaya da aykırı aynı zamanda. Evet, peki. Ee, bu durumu aslında çocukların içinde bulunduğu bu adaletsiz durumu değiştirmek için e, bazı çalışmalarda yürütülüyor... Bu çalışmalar içinde aslında sizin de içinde yer aldığınız Diyarbakır Barosu da e, yer alıyor herhalde. Acaba kısaca onlardan da biraz bize bahsetmenizi isteyebilir miyiz? Yani, girişim aslında aileler tarafından başlatıldı. Ee, çocuklara Adalet diye bir site de açıldı. İmzaya açılan bir metin de var. Evet. Şu anda 20'nin üstünde sivil toplum örgütü de e, bu çalışma içinde yer alıyor. Özellikle çocukların yargılanmalarına, tutuklanmalarına ilişkin kamuoyu oluşturma, yani bu konudaki hukuksuzluğa, Adaletsizliğe dikkat çekmek için e, girişim ciddi ve etkin faaliyetlerde bulunuyor. Hmm. Bu e, girişimin güçlenmesi gerçekten e, hayati önemde. Çünkü çocukların e, yargılamalarına ilişkin e, kamuoyunun yeterince bilgi serbi olmadığı görüşündeyim ayrıca. Evet, peki. Hı -hı. Ee, çok teşekkür ederiz verdiğiniz ben bilgiler için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İyi ee, yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Arif Bey'e dönmek istiyoruz. Arif Bey aileler olarak yaptığınız çalışmalardan biraz bahseder misiniz? Ailelerden önce şöyle bir durum söz konusuydu. Biz, hani bizim çocuğumuz yakalanmadan önce de bu çocuklar vardı. Evet. 2006'dan beri işte Diyarbakır'da, bölgede, Adana'da ve İstanbul'da yine çocuklar yakalanıyorlardı. Ama bizim bundan haberimiz yoktu. Böyle bir çalışma yoktu. Cizre'de yakalanmış olan Çocuklar vardı 50'nin üzerinde çocuk Hakari'de Çocuklar vardı Van'da çocuklar vardı Ama bizim çocuğumuz yakalanmayana Kadar bunlardan haberdar değildik Yani Hı. Benim başıma gelmeyene kadar Benim dünyadan haberim yok anlayışıyla İşte ne zaman Çocuğumuz yakalandı Birinci mahkemede Ama dedik çocuktur Yani hani Çocuklara yargılanma şeyi yok nihayetinde işte Türkiye hı hı. büyük güçlü bir devlet 23 Nisan çocuklara aramadan etmiş bir ülke hı hı. ve bu yönüyle işte hiç aklımızın ucundan bile geçmezdi ki bu kanunların değiştiği kanunları AKP hükümetini değiştirip işte çocukları bile yargılayabilecek bir hale getirdiklerini e, den habersizdik. Ne zaman ki e, çocukların yüzlerine, içi, yüzlerine karşı mutalaları okundu, Hı. işte terörle mücadele kanunu 19. ve 13. maddeleri gereği e, Meral Hanım da bahsetmişti bundan. E, e, terörle mücadelenin işte suçun kapsamına göre ceza verilmesi yönündeki 220'ye bölü 6. maddelerindeki değişiklikler çocukları da yargılıyordu. Hı. Bunlardan haberimiz yok. İşte mütalak okuyunca 23 ile 29 yıl arası çocuklara cezalar istenince hani diyor ya beyninde şimşekler çakıyor. Böyle bizim de beynimizde şimşekler çaktı. İşte biz ilk başta dört aileydik. Evet. Dört aileydik. Tek başımıza ne yapabiliriz? Hı hı. İhade'ye koştuk. İhade'ye koştuk. Baru'ya koştuk. Şuraya koştuk. Buraya koştuk. Ama bir yönüyle bu konuda... Pek fazla aktif bir şey yapamadık, başaramadık. Onun peşinde bu dört aileyle bir yere de gidilmezdi. Yani bir şey de yapılmazdı. İşte kızım Necla ile beraber geçtik internetin başına. Hı hı. Ne kadar ulusal, uluslararası çok çocuklarla ilgili aktivistler, dernekler, kurumlar... ...nerede ne varsa hepsine mail attık... ...hatta bazen o yorulduğu zaman... ...ben geçerdim, ben yorulduğum zaman... ...o geçerdi, o şekilde bir çalışma yürüttük... ...ve bunun... ...verimini... ...aldık... ...işte ilk... ...üçüncü mahkemede... mütalaa okunmasının sonucunda... ...Ankara'dan, İstanbul'dan... ...hukukçuların işte... ...avukatların falan... ...çocuk aktivistlerinin gelmesi... ...bize destek olması... Bizde bir umut doğurdu. Yani verilen bir mücadele sonucunda evet. emeğinin karşını almak, insanlarda mutluluk uyandırıyor. Biz de e, işte kızım Necda ile birlikte o çalışmanın ürünü aldığını gördüğümüzde daha çok sarıldık. Bu sarılmaları da işte araştırmaya girdik. Nerede ne kadar çocuk var? Hangi gün çocuklar mahkemeleridir? E, ya insan araştırdıkça, Evet. Yani insanın tüyleri örperiyor. Yani bu kadar çocuk 15 yaşın altındaki çocuklar 12 yaşındaki çocuklar yargılanıyor. Ve çok ağır cezalar alıyorlar. Çok ağır cezalar isteniliyor. Ee, çocuk e, mahkemeleri yerine ağır e, ceza mahkemeleri eski degeme mahkemelerinde yargılanıyorlar bu çocuklar. Hı hı. İşte geçen sene Şubat ayında e, Yahya Menekşe'nin panzerin altında kalarak öldürülmesi sonucunda onun okul arkadaşları, onun mahalle arkadaşları birlikte misket oynadıkları arkadaşları, hı hı. cenaze dönüşü yani arkadaşlarını mezara gömmeye giderken dönüşünde e, yeniden panzerlerle bu çocuklara saldırı olunca çocuklar da taş diyorlar. Ve o günden sonra taş atan çocuklar adı altında yeni bir şey oluştu. Evet. evet. Bu taş atan çocuklar, biz de diyoruz yani bu taş atan çocuklar fazla suça bulaşmamış. Sadece hı hı. işte panzerle gelip e, bu çocukları ezmeye çalışan hı hı. E, güvenlik kuvvetlerine bu çocukların taşla karşılık vermesi. İşte 50'ye yakın çocuğun oradan alındığı. Daha sonra 37 tane çocuğun Diyarbakır'da alınışı. Daha sonraki e, tarihlerde gittikçe bu çocukların çoğullanması Adana'da hı hı. çocukların yakalanması Mersin'de çocukların yakalanması Akkari'de Van Vanda çocukların yakalanması e, şimdi e, sizin de dinleyicinize hatta sizin de kafanızda bazı kuşkular olur bu çocuklar neden çocuklar neden taşıtıyor diye yani, düşünüyorlar mesela çocuklar neden taşıtıyorlar çocuklar neden hı hı. bu hareketleri içerisinde ve çocuklar neden sokakta? Evet. Neden sokakta? Yani neden sokakta? Hı hı. Ee, gidecek yerleri olmadığı için. Çünkü e, okuldan eve bizim sokaklarımız dardır. Yani o İstanbul'un arka sokaklarındaki şeyler gibi hı hı. dar sokaklar. sokaklar. Ve bir köşeden bir köşeye gittiğin zaman bir de nüfus yoğunluğu var. Bir de çok aşırı derecede bir göç almış. Hı hı. Yıllardan beri işte bölgede yaşanan e, ismi konulmuş veya konulmamış çok kirli bir savaş yürütülüyor. İşte faili meşhurların e, olduğu e, yıllarca faili meşhurların olduğu bir alanda bir bölgede e, binlerce köyün boşalttığı bir bölge. E, bunun yanında e, işte e, kuyulara atılmış ana abileri babaları amcaları e, botaş kuyularında kemiklerine bile rastlanılmayan ee, bir coğrafyanın çocukları ister istemez kendilerini sokakta bulurlar. Yani şöyle bir e, ateş yakıldı mı yahut da böyle bir eğse, eylemsellik oldu mu çocukların Hı -hı. merakıyla çocuklar yığılırlar oraya. Bir de Hı -hı. nüfus yoğunluğu çok fazla olmuş. Yani işte her aile, e, ailede 6 7 10 çocuklar. çocuk var. Çocuk var. Ve bir de bu çocuklar e, babaları öldüğü için Hı hı. Sokakta yaşamak zorunda kalmış. Yani sokakta diyor ki anneleri var ama annelerin tek başına, dedelerin tek başına bunlara hı hı. karşı yeterli gelmediklerini. Evet. Ee, bundan dolayı işte bu çocuklar oldu. Hı hı. Hepsi suça bulaşmış çocuklar dersek değildir yani. Değildir. Suça bulaşmış insanların veya da çocukların. Bomba atanları hesaplamak gerekiyor. Yani taş atanlar evet. olarak görmemek gerekiyor. Mesela taş atan bir çocuk o taşı attıktan sonra başına ne geleceğini, neden yargılanacağını... Kesinlikle benim çocuğum var. Ben işte şu anda görüş yasağım olduğu için kendisini göremiyorum. Hı hı. Bazen sorduğumda oğlum sen bu taşı atarken veyahut da işte eyleme giderken veya da o ortamda bulunurken... ...sen bunun başına geleceğini bilmiyor muydun? Yani o çocuk... Yok ben nereden bilecektim 23 yıl. Zaten mektuplarında da yazıyor. Evet. O 23 yıl bir ömür boyu bırakılsalar dahi. Hı -hı. Bırakılsalar dahi bir ömür boyu onlara damga olarak vurulacaktır yani. Tabii. Başlarında demokrasinin kılıcı gibi sürekli bir yaşamı boyunca bir ömürleri boyunca onlar başlarında duracak yani başında olacaktır. Hı -hı. Onun hayatı boyunca silinmeyecek bir yaşam. E, damga olacaktır. Hı hı. İşte bu yüzden bu girişimlerin sonucunda biz ilk e, girişimimiz e, bir site oluşturmak oldu. E, i̇şte www. bir evet. imza kampanyası başlattık. E, bu imza kampanyasıyla birlikte bir çalışmalar yürütüldü. İşte ihade ile e, Diyarbakır'da ihade e, mazlum der. E, Diyarbakır Barosu'nun tüm e, Tuhat hı hı. der tutuklu aileleri derneğinin e, büyükşehir Diyarbakır büyükşehir çocuk müdürlüğünün ve aileler ol olmak üzere bir komisyonu Tabipler Birliği'nin THİ'nin Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın içinde bulunmuş olduğu bir komisyon oluşturdu. O, hı hı. Oluşturuldu. Bu komisyon İlk toplantımızda kendimize bir yol haritası, nasıl bir çalışma yürütürüz, nasıl bir yol çizeriz, hı hı. E, bu çocuklara e, adaletin getirilmesi için, bu çocukların cezaevlerinde kurtulması ve gelecekte bu çocuklara demin bahsettiğimiz bu damganın hı, kaldırılması için, için hı hı. neler yapabiliriz, nasıl bir girişimde bulunabiliriz? İlk başta ailelerini dinlemek, bu çocukların hayatlarını veyahut hikayelerini dinlemek oldu. Hı hı. Potansiyelin en yoğunluğu şeydi. Hatta bazı komisyonda bazı arkadaş aileler gelsinler işte Diyarbakır'a. Bizde ailelerin mağduriyetlerin göz önünde olduğunu, bu bölgedeki hı hı. E, coğrafyada yaşayan e, Kürt insanının mağdur olduğunu, yani hepsinin geçim derdi olduğunu, onun için de e, işsizliğin diz boyu olduğunu, hı hı. E, çalışanların olmadığını bizim oraya gitmemiz gerektiği yönünde karar aldık. Biz gittik orada... E, or Oraya gitmek derken? Cizre'ye. Cizre'ye gittik. Cizre gittik. 50 çocuğun ailesini beklerken 120 tane ailenle görüştük. Hı -hı. Yani geçen sene Şubat ayında 15 Şubat'tan sonra Yahya Menekşen'in cenazesini kaldırıldıktan sonra 120 tane insan yakalamış. Bunların e, 51 tanesi çocuk. Hı hı bu 51 tanesinin ailesini yerine diğerlerini de Ailesi dinlemek geldi. zorunda. Evet. Hı hı. Onları da dinlemek zorunda kaldı. Her birisinin ayrı ayrı bir hikayesi var. Her birisi gözaltına alınırken çok aşırı bir ıstırapdan e, geçirilerek, ocukları iskence görerek e, şey gözaltına alındığını ve e, ilk yargılamadan sonra e, Diyarbakır, Elazığ, Sirt cezaevlerinde Mardin cezaevlerinde bu dört cezaevlere dağıtıldıkları yönündeydim. Bunların gittikçe hikayelerini dinlemeye başladı. İşte bir tane örneklerinden e, çok enteresan gelmişti bana. Hı hı. E, babası koruyucu. Koruyucu işte geçici köy koruyucusu ve e, PKK tarafından vurulmuş. Hı. Çocuğun babası. Evet. Hı hı. Kendisi ise Ailenin yetişmiş tek bir çocuğu 16 yaşında çocuk e, dükkana bakar kendine e, bir iş yeri cep telefonu malzemeleri satan bir dükkan açmış ve ailemin ailesinin geçimini o dükkanda sattığı malzemelerle hı hı. geçimini sağlayan biri. Bunun sonucunda işte. Ee, bu çocuk da yakalanmış ve cezaevinde bir yıldan uzun bir süredir, 13 aydır hı hı. cezaevinde. Bir diğerinin hikayesi ise Zaman Gazetesi sattığı, satarken, e, yoldan geçirken yakalanmış. Ee, bir diğeri 14 yaşında kız çocuğu markette çalışıyor hı hı. İşte bu oradan, gösterici oradan geçerken taş atmışlar. Marketin önünde taş birikmiş. Çocuk o taşları toplarken yani çöpe atarken hmm. e, elinde taş var diye. Hani taş izi manşeti oldu ya. Evet. El, elinde taş var diye o çocuğu da yakalamışlar. Ve bir yıldan uzun bir süredir cezaevinde kalıyor. Hı hı. İşte böyle suçsuz ve günahsız. Demin de bahsettik çocuklara e, 23 Nisan armağan etmekle övünen tek bir ülke olan ee, dünyada tek ülke ol, olan bir ülkeyiz hı hı. Türkiye ve diyoruz ki bu 23 Nisan'da bu çocuklar içeride kalmasın evet. eğer gerçekten bu çocuklara armağan edilmiş bir bayram varsa bırakın bu çocukları göstermelik olarak başbakan kendi koltuğuna oturtmayı bıraksın Cisreli çocukların veyahut da Diyarbakırlı Diyarbakırlı çocukların hı hı. Kürt çocuklarını özgür bıraksınlar Evet. Bunun sonucunda işte aslında bundan sonrası ne yapılması gerektiği yönünde bir çalışma yürütmek lazım. Biz bu komisyon olarak Diyarbakır'da oluşan bu komisyon ilk girişimiz işte aileleri dinledikten sonra Diyarbakır'daki aileleri dinledikten sonra bir rapor hazırladık. İşte e, devletle e, itilafa düşen çocuklara e, çocuklar raporu diye. Bunu CHP Grup Başkan Vekilliği'ne verdik, hı hı. AKP Grup Başkan Vekilliği'ne verdik, Aile ve Çocuk İzleme Komisyonu Başkanı'na verdik, hı hı. E, DTP Grup Başkan Vekilliği'ne verdik. İşte MHP'nin e, Grup Başkan Vekili yurt dışında olduğundan dolayı e, onunla görüşemedik. E, Ankara'da ama, mecliste görüşmeler yaptınız aslında, evet, aslında değil mi? Evet. Hı hı. ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde girişimlerimiz oldu. Hı hı. Biz MHP Grup Başkan Vekili'nin masasına da aynı rapordan bir tane bıraktık. Hı hı. Ve bu gittikçe gelişti, boyutlandı. İşte bugün de İstanbul'da oluşumuzun en büyük sebeplerinin bir tanesi... Evet. ...Bilgi Üniversitesi'nde yapılmış olan basın konferansına çağrımıştık ...ve orada bir basın açıklaması yapıldı... Hı hı. Bizim kendi çocuklarımız e, siyasallaşmamış, siyasete hı hı. bulaşmamış. E, bu gencecik çocukların kurtarılması için herkesin bir çaba gösterilmesi yönündeki. Hı hı. Bundan e, sonraki süreçte işte ayın 10'unda e, Diyarbakır'da hı hı. E, büyük ihtimalle İzmir, İstanbul, Ankara olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grupları bulunan... E, hı hı. Partilere. Partilere birer mektup göndermek, Cumhurbaşkanı'na bir mektup göndermek ve Başbakan'a ayrıca bir mektup göndermek. Bu çocukları hı hı. sürekli gündemde tutup hatırlatmakta yarar var diye düşünüyoruz. Bizim girişimlerimiz bu zaten. Ta ki Zaten biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte grubu olan partilerle görüştüğümüzde bu çocukların bu şekilde yargılanmaları onları da rahatsız ettiğini ama şu anda mecliste tüm meclisin hepsinin seçme endekslendiğini, seçimle uğraştığından dolayı mecliste kimse olmadığını. Hı hı. Ama seçim sonrasında Nisan içerisinde kanunu değiştirecekleri, terörle mücadele kanunun 13 ve 19. maddelerinin değiştirilmesi yönündeki girişimlerini olacağını, 222'deki suçun kapsamına göre ceza verilmesi yönündeki çalışmalarını tekrar yeniden, hı hı. yeniden değerlendireceklerini söyledi. Bu da bu umuttur, bir de bu umutlu bir gelişim yani bu sözü almamız Tabii. dahi büyük bir e, gelişme diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii önemli olan sözü tutmaları. inşallah inşallah seçimden sonra hı hı. E, diyoruz bu gayret devam eder ve sözlerinin arkasında durarlar hı hı. bunu değiştirirler. Hı hı. Gerekse e, işte CHP olsun, gerek AKP olsun, gerek DTP, gerekse MHP bu dört partinin grubu grubu var. Hı hı. Bütün aslında bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi bu çocukların yakalanıp bu şekilde rahatsız olması, bu şekilde tutuklanıp cezalandırılması yönündeki rahatsızlıklarını dile getirmeleri gerekiyor. Bugün işte CHP ve 1 Mayıs'ta Nevruz bayramının resmi tatil olması yönündeki girişimleri daha önceden de verilmiş şeylerdi. Bundan önce bu çocukların serbest bırakılması için gel soru önergeleri verilmesi gerekiyor bence. Çünkü evet. e, yarın e, Nevruz e, bayramında tekrar çocuklar yakalanacaktır. Tekrar çocuklar baskı altına alınacaktır. Bunu önlemek için ne yapmak bu, gerekiyor acaba? Bu önlemek için bu kanunların değişmesi gerekiyor. Terörle mücadele kanunun hı hı. değişmesi gerekiyor. Hı hı. Ki bir daha çocuklar e, bu şekilde yargılanmasınlar. Ama bundan sonraki süreçte ise bu çocuklara ne yapılabilir? Hı hı. Bunun çalışmasını yürütmek gerekiyor. Yani çocukları cezaevi yerine e, evlerinde kitap okuma cezası vermek gerekiyor. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu çocuklara kitap okuması cezası veriliyor. Niye? Hı -hı. Bir Cem Uzana kitap okuma cezası veriliyor da... Ee, ...bir 15 yaşındaki bir çocuğa... ...kitap cezası çok mu... E, ...hafif geliyor? Hı -hı. Çocuklara özgü koşullarda... Hı -hı. ...ceza verilmesi gerekir. Ama Hı -hı. bir taş attı diye... ...23 yıla 40 yıl ceza verilmesi... E, ...dünyanın hiçbir Hiç yerinde yerine... görülmemiştir yani. Peki son bir şey sormak istiyorum ben aslında... Bu programı dinleyenler sizin yaptığınız çalışmalara, çocuklara, adalet için yaptığınız bu çalışmalara nasıl destek olabilirler? Şimdi, şöyle bir şey, mesela işte bizim kurmuş olduğumuz internet sitesi var. İnternet evet, bir kere daha e, söyleyebiliriz belki. Evet, e, www.cocuklaraadalet.com bitişik yazılıyor. Orada imza ...kampanyası başlatılabilir. Gerçekten de... ...bu imza kampanyası devam ediyor. Evet. binlerin üzerinde... ...üç binleri aştı e, imza kampanyası. Ama bu yeterli midir? Değildir. Türkiye'deki çocuklar... ...suça itilmeye müsait çocuklar vardır. Hı hı. Bu çocukların... ...cezaevi yerlerine... ...rahabilite merkezlerinde... ...rahabilite edilmeli diye düşünüyoruz. Yani e, bu şekilde... ...bunu çocuklara yönelik çalışmalar yapılmalı. Kesinlikle. E, bu çocuklar... ...Kürt çocuklarda da olsa Türkiye'nin çocuklarıdır. Hı hı, Hep birlikte bunun mücadelesini vermek gerekiyor. Gelecekte bu çocukların hepsinin birer hayali vardı. O hayallerinden okullarından yoksun kaldılar. Bir yıldan uzun bir süredir ya, hayallerinden yoksun kaldılar. Kimisi avukat olaca, olacağını düşünüyordu. Kimisi hı hı. doktor olacağını, hı hı. kimisi öğretmen olacağını... ...bu ülkeye yararlı birer insan olarak... E, çalışabileceklerini, gelecekte e, insanları eğitebileceği, çağlaş bir ülke durumuna getirecek hayalleri varken bu çocuklar cezaevlerinde hayatları kararıyor, hayalleri kararıyor. Evet. E, bunların bir an önce serbest bırakılıp o hayallerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. E, hı hı. Bir baba olarak hı hı. E, beklentimiz bu çocukların bir an önce, önce özgürlüklerine ...kavuşması ve okullarına devam etmesi... Peki. Ee, Arif Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ee, ediyoruz. Çocuklar çok için zor. adalet çaresiyle programımızı bu haftada kapatıyoruz. Tekrar görüşmek üzere haftaya.